Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenayar. Merhaba, Açık Radyo'da 94.9'dayız. Erguani Stumbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenayar, konuğum Ceyda Karamürsel. Ve birlikte 12 yıllık esaret 12 Years of the Slave filmini konuşacağız. Hoş geldin Ceyda. Merhaba. Ceyda'yla e, yıllar öncesinde ikimiz de yine Açık Radyo'da program yapıyorduk. Senin programın adı neydi? Gaygoni AG. Radyo sanatı üzerine, Radyosun. ses sanatı üzerine bir... Orhan evet. Cem Çetin dedi mi? Evet. Hı -hı. Ben de o zamanlar sanırım Erkekler ve Kadınlar ve Rakın Ralı yapıyordum. İştar aydın Cem sorguç da birlikte. E, Ahtapot'un bahçesiydi. O muydu? Oydu, evet. Ha, peki. O zaman daha <gülüyor> geç ilk başlarında tanışmamışız demek <gülüyor> evet. ki. E, ben daha eskiden... Yani, yani Ataput'un başısından önce o vardı ya. Evet, evet. Hmm, neyse. Ee, sen şu anda tarih doktorası yapıyorsun. Evet. Özellikle de kölecilik. Kölelik. Kölelik. kölelik, kölelik. Hı. Kölecilik, köle ticareti. Hı hı. Ama Osmanlı'daki. Osmanlı bağlamında ama bir taraftan da Amerikan köleliğini de sistem olarak bir sümrü ve güç ve şiddet sistemi olarak dahil etmeye çalışıyorum e, kendi tezime. Hı hı. E, 12 yıllık esaret bildiğiniz gibi 2013'te e, Oscar en iyi film Oscar'ını aldı. Aynı zamanda en iyi kadın oyuncu Oscar'da e, 12 yıllık eserde gitti. Biz şöyle bir şey yapıyoruz. Film, e, programımızın konseptinde şey yok. E, herhangi bir işte filmin sırrını açık etmemeye çalışmak gibi bir şey yok. Yani filmin ...seyredildiği varsayılıyor. Ee, e, fakat yine de bir hatırlatma babından... ...filmi kısaca bir özetlemeye çalışıyoruz. Bunu istersen sen başla birlikte tamamlayalım falan. <gülüyor> Tabii. Ee, film aslında e, bir... E, ...köle anlatısı denilen bir... E, ...janrının bir örneği e, ne dayanıyor. solumun Northup e, isimli... E, Aslında köle olarak doğmamış babası New York eyaletinde köle olarak doğmuş. Ondan sonra sahibi tarafından özgür bırakılmış. Ve Solomon Northup doğduğunda da zaten New York'ta kölelik ilga edilmiş o noktada. Dolayısıyla Solomon etrafında hiçbir zaman köle görmeden, yani doğduğunda zaten kölelik yok ve etrafında köle ...görmeden e, büyümüş. E, hikaye... E, ...Solomon 30 yaşlarında... Işte ...Kuzey'de New York'ta... ...yaşarken... E, ...bir... E, ...kandırmaca sonucu... ...kaçırılarak... E, ...köle tacirlerine satılmasıyla... E, ...başlıyor. Ondan sonra da 12 sene... ...devam ediyor. İki, hatta 2,5 çiftlik... E, ...dolaştıktan sonra... Ee, bir takım riskler alarak kuzeydeki tanıdıklarına e, haber e, ulaştırıyor ve sonunda kurtuluyor e, esaretten. Ee, bu tip köle anlatılarının sayısı çok fazla fakat bunun e, belki tek özelliği e, kölelikten kurtulmuş birinin yani köle olarak e, hür bir insan olarak girdiği bu şeyden kurumdan bir süre sonra kurtulmuş bir insan olup bu anılarını yazması diğerlerinden ayıran özelliği hı. filmde olabildiğince yani en azından söylenene göre olabildiğince Aslında Sadık kalmaya çalışmış En azından hı hı. bunu ...bu evet. hikayeyi konu ediyor. Filmin sonunda şey yazıyor zaten... ...hani bu tip özgür... ...bir insan bireyken... ...kaçırılıp da... ...köleleştirilen... E, ...zencilerden, siyahlardan... ...çok çok azı... ...tekrar özgürlüğüne kavuşabilmiş. Yani Solomon'ın evet. ortal... ...çok e, bu olanısı şanslı Hı. o anlamda... ...çok şanssız bir şey yaşıyor da... ...o anlamda çok şanslı. Beni filmde... E, ...ilk başlarda en çok şaşırtan şey... New York'taki siyahlarla beyazların ilişkilerindeki eşitlik oldu. Yani filmin yansıttığı kadarıyla son derece eşit bir ilişki var gibi gözüküyor. Hı hı. Ee, yani hani işte biliyoruz ki işte Colored, White falan diye ayrımlar var. Ta 1960'lara kadar süren şey evet. neydi? Ee, aynı yerde taksi bekleyebiliyorlar. Aynı otobüste aynı, yarı, aynı bölgeye oturamıyorlar. Lokantalarda aynı bölgede yemek yiyemiyorlar falan. Ee, ...bu ta 1840'larda... ...New York'ta öyle bir şey yok... ...gördüğüm kadarıyla filmde... ...aynı lokantada yan yana yemek yiyorlar... Işte ...Sir Murr filan de hitap ediliyor... Ee, ...bu bana şey geldi... ...biraz şaşırtıcı geldi... ...yani sanki tamam özgürdür resmen de... ...ilişkiler bu kadar da... E, ...uygar değildir gibi düşündüm... ...ama herhalde adamlar da daha iyi biliyorlardır... Yani. <gülüyor> ...yani... ...ben de biraz şüpheyle yaklaşmakla... ...beraber... E, Bu kadar eşitlikçi olması ihtimali beni de yani biraz şüphelendiriyor. Ama bir taraftan da ya yani ben biraz böyle tarihsel zemininden bahsedeyim Hı. istersen. Kölelik karşıtı hareket, ebullitionizm aslında çok gerilere giden bir hareket. Yani 15. 16. yüzyılda hatta başlıyor ama 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılda bir taraftan dini grupların şey işte Quaker'lar gibi, evangelical'lar gibi, diğer taraftan da aydınlanmacıların baskısıyla ciddi bir siyasi harekete dönüşüyor. Eee Amerika'da ki gelişimi de benim aslında yani tahmin ettiğimden çok daha ...önceye e, dayanıyor... ...bağımsızlık savaşı... ...1775-83... E, e, ...yılları... ...arasında e, gerçekleşen... E, ...hemen ertesinde... ...ya da yani savaş devam ederken... ...1780 yılında... E, şey, ...Pennsylvania iyalette... ...köleliği e, kaldırıyor... ...yani hemen değil ama... E, ...peyderpey... E, ...kölelik yasaklanıyor... ...bunun arkasından Massachusetts... E, eyaleti köle Freedom Suit adı verilen köle mahkemeleri gerçekliyor. Köleler özgürlüklerini talep ediyorlar. ve Çok hukuki bir süreç olarak orada da kölelik sona eriyor. Bunlar 1780'lerde 90'larda 1799 yılında 98 ya da 99'da New York'ta eyalete yasaklanıyor. Dolayısıyla 13 eyaletin e, koloninin 5 eyaletinde zaten çok erken bir dönemden başlayarak e, yasaklanıyor e, kölelik ve bir noktada eee kölelik güneyle kuzey arasındaki esas çatışma e, noktasını oluşturuyor. Yani aslında kuzeyle güneyi ayrı e, aynı e, ülkeler olarak düşünmek yanlış belki bize eee Bizi yanlış yönlendiren o köleliğe bakarken onların özgürlük alanlarına bakarken bahsettiğimiz mesela 1800e 1960'lardaki o ayrımcılık aynı okullarda aynı yerlerde bulunamama hikayesi de yine güneyle alakalı bir şey. Kuzey de bu kadar sert değil ayrımcılık. Yani ben gösterildiği kadar yani senin söylediğini özetlemek gerekirse gösterildiği kadar eşitlikçi olduğunu çok zannetmiyorum. Ama bizim anladığımız şey özellikle güneyde şey yapan vuku bulan olaylar kuzeyde çok daha nadiren olduğunu düşünüyorum. Anladım. Anladım. Peki benim kafamı çok kurcalayan, karıştıran şeylerden birisi de şu. Kuzey, ya bana ne? Güneyde kölelişçilik sürerse sürsün ben kaldırırım. Niye demiyor da bunlar çok çok kanlı, çok acılı, çok evet. e, bir sürü beyazın ölmesine neden olan bir savaşa giriyorlar. Yani burada çok insani gerekçeler mi var? Kölelik olamaz gibi bir evet. mantık mu var yoksa daha Marksist bir bakış açısıyla yapılabilecek işte ne bileyim ben üretim ilişkileriyle üretim biliş... biçiminin artık uzlaşmaz bir noktaya gelmesi ve işte sermayenin özgür ulaşan emekçilere ihtiyacı olması Hı -hı. falan gibi şeyler mi var? Yani aslında solumun yani benim fikirime göre solumun Northup'un hikayesi tam bunun neden olduğunun anlamında Vücut bulmuş şekli gibi filmde çok fazla bunun üstünde durmuyor maalesef e, yönetmen. E, ama kitabın e, girişinde Solomon'un e, New York'tan çıkıp e, District of, of Columbia'ya girişi e, hikayesi var mesela. O sınır çizgisine geldiğinde ki o sınır çizgisinin bir ismi de var e, Mason Dixon Line diye o e, köyde. Özgür eyaletleri köle eyaletlerinden ayıran çok net bir çizgi. Daha sonradan da e, iç savaşta da e, o hattı belirliyor. Savaş e, onun etrafında e, gerçekleşiyor. E, Solomon o sınırdan geçerken buna tekrar tekrar e, hatırlatıyorlar. Sen e, özgür bir e, eyaletten çıkıp köle eyaletine giriyorsun diye... Ee, sanki pasaport hazırlanırmış gibi onun özgürlük e, kağıtları hazırlanıyor. Yanına veriliyor. Ee, ancak öyle geçişine izin veriliyor e, Solomon'un. Geriye dönerken mi? Aşağıdan geriye Özgürlüğe ha, dönerken mi? Hayır e, aşağıya doğru inerken. E, inerken ilk geçişte. Şimdi böyle bir kağıta e, kuzeyde New York eyaletinde ihtiyacı yok. Hmm. Ama e, Washington DC'ye giderken o sınırı geçerken e, böyle bir kağıtla seyahat etmesi Peki, gerekiyor. Washington DC güneyde mi kalıyor? Güney çizgisinin altında Mason Dixon Line'ın altında mi? kalıyor. Ha. Evet Ben onu düşünmediğim <Gülüyor> Washington'a gittiğinde hala kuzeyde olduğunu düşünüyordum. Şöyle ben filmi hatırlamayan arkada, e, dinleyicilerimiz varsa hatırlatayım Adam New York'ta yaşıyor bu onu kandıran sirkçiler onu Washington'a getiriyorlar Washington evet. DC'ye getiriyorlar ama Washington DC ile New York arası birkaç saatlik bir şeydi evet. oldukça da kuzeylidir Washington hı. diye düşündüğüm için Evet ama, hiç o çizgide hı. diye düşünmemişim çok coğrafi bir kuzeylik güneylik değil o, e, çok siyasi biçimde çekilmiş bir hı. çizgi ...biraz da karışıklık da oradan geliyor... Hmm. ...kuzey eyaletleri, güney eyaletleri... ...kuzeye çıkılınca otomatikman... ...kölelik bitmiyor... ...yani çoğu eyalet... ...köleliği yasaklamış hali hazırda ama... ...bu tam... Şeyli, ...coğrafi bir... ...coğrafi konumla alakalı değil... ...yani o çizgiyle, sınır çizgisiyle... ...alakalı... ...Washington DC'de dediğin gibi... ...New York'un hemen altında... Hmm. Um, pe baktığınızda bayağı kuzeyde ama e, bir güney eyaleti hemen altında Virginia ondan sonra işte Caroline'lar e, devam ediyor. Böyle Beyaz Saray'dı orada yani. Evet. E, o da enteresan. Peki ayrı ülkeler diye düşünmek gerekir gibi bir şey söyledin ama e, bir yandan da aynı parlamentoda e, değil, değil aslında yani ayrı ülkeler e, şöyle ki e, Lincoln e, seçildikten Başkan seçildikten sonra güney bağımsızlığını ilan ediyor. Yani e, session dediğimiz şey Hı -hı. ve kopma, ayrılma sadece yani kültürel olarak, ekonomik olarak değil. Bir noktada 1860 yılında güney ayrı bir ülke de oluyor. Fiilen, hukuken Hı -hı. vesaire iç savaşı tetikleyen şeylerden geliyor. Ee, hmm. ...en önemlisi de o zaten. Bölücüler yani. <gülüyor> Bölücüler. <gülüyor> yani şöyle bir bağlam. Bahan... <gülüyor> Ama kölelik adına <gülüyor> bölümcüler. Ee, şey, e, şundan dolayı bu bende bir şey anlam yaratıyor. Ne bölücü mü var ne bölünmek isteyen var ona karşı savaşırız. Ülkenin birliği bütünlüğü falan filan bu... Evet. Ama şeyi hala... Yani bunun bir iyilik için yapıldığına inanamıyorum. Yani hani köleleri kurtarmak adına yapıldığına... Yani bu... E... Yani de... Orada bir çıkar arıyor benim kafam. Kötücül kafam. <gülüyor> <gülüyor> yani çıkar peşinde koşanlar da vardır. Eminim. Hı -hı. Ben şey tam kuramıyorum açıkçası. Yani... Ya da Marksist kafam diyeyim yani. <gülüyor> evet. Uh -huh. bir şey yani bu böyle bir özgür emek gücünün serbest dolaşan bir emek gücünün ne filan ihtiyacı var herhalde <gülüyor> ekonominin diye. Yoksa niye beyaz insanlar beyaz insanları katletsinler siyahlar ondan sonraki 1960'lara kadar kıllarını kıpırdatmıyorlar o ayrımcılık sürerken yani. Evet. Ee, yani bir taraftan... Sen... ...çıkarla alakalı olarak... ...yani güneyin ayrılması... ...ekonominin ciddi hasar görmesi demek. Hmm. Ee, şeyin... E, ...yani federal anlamda... ...yani bütün ülkenin... E, ...tarımın... ...çok büyük bir kısmı güneyde yapılıyor. E, onun dışında ben... E, ...bunun... ...bir ruhani tarafı olduğunu da düşünüyorum. Yani Muhakkak bu Amerika'nın muhafazakarlığıyla hmm. da... ...alakalı bir şey. Yani bir hmm. noktada... ...bunu... E, Dini grupların ağır e, basıp e, bunu e, reddetmeleri ve e, sonunda e, hukuki e, ve siyasi e, adımlar atılmasına e, sebep olmaları olabilir. Yani çok fazla... E, ...çıkar üzerinden de okumamak gerekti... ...yani bu, bunun parçası olduğundan eminim... ...ama e, çok fazla... ...düz denklem üzerinden de okumamak... ...gerekiyor diye düşünüyorum yani... Hı hı. E, ...serbest dolaşımın... ...tam e, kuzeyde... E, ...ne gibi etkisi vardı... ...güneyde nasıl bir etkisi olacak... ...ne bekliyorlardı tam olarak... ...hani böyle bir beklenti herkesde olmayabilir... Hı. ...Evet orası kesin Peki ...peki... Sen bazı şarkılar seçtin. Hı hı. Kimisi şeyden, filmden onları senin sunmanı rica ta, edebilir miyim? Yani filmde birkaç tane kilit dediğim şarkılar var. Bir tanesi Roll Jordan Roll. İstersen onunla başlayalım. Roll Jordan Roll aslında 18. yüzyılın sonunda İngiltere'de metodist bir Vaiz tarafından yazılmış 19. yüzyılda e, pek çok sebepten e, Afrikalı, Afrika'nın e, Afrikalı Amerikalı köleler tarafından benimsenmiş. E, hikaye aslında e, İncil'den ya da İncile gönderme yapan bir hikaye, sözleri daha doğrusu Ürdün Nehri eee İsrailoğullarının e, işte vaat edilmiş topraklara e, ulaşmadan önce geçtikleri son nehir. E, referans biraz o vaat edilen topraklara, özgürlüğe ulaşma referansı. Bir taraftan da yani benim okuduğum kadarıyla en azından bir kaçış referansı hı hı. E, var orada. Ohio ya da Mississippi nehirleri kölelerin kaçış yolları e, aslında kuzeye doğru çıkarak özgürlüklerine ulaştıkları. Yani e, referans e, biraz e, bununla da alakalı. Filmde de e, aslında başta değil, baya sonlarda e, e, söyleniyor. Ama e, burada işte Solomon e, karakteri ilk defa bir şarkıya dahil oluyor. O da Roll Jordan, Roll şarkısı. Hı hı. Şimdi deneyelim. Yeah. Went down to the river Jordan Where John baptized three Where I walked the devil in hell Did Johnny baptize me I say roll Jerusalem roll. roll now roll Jordan, roll my soul arise ever lord for the you Jerusalem roll Well some say John was a Baptist. Some say, some say John was a Jew. Hallelujah. But I say John was a preacher 'cause preacher. my Bible says so too. I say Roger Roe. Roger roll. My soul a rising in heaven, Lord, for the year in general. Hallelujah, road general roll. Rows, Jordan roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls. Hallelujah. Road, road, Jordan, row, road, road, Jordan roll. Row, Jordan roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls. Everybody say �w. Rows, Jordan roll. Rows, Jordan My soul will I rise in heaven lor for the year when Jordan 로 Row Jordan row You roll Jordan row My soul are rise in heaven lord For the year when Jordan wrote Gallaudet row Roll Jordan wrote Roll Jordan wrote My soul are rise in heaven lord For the year when Jordan wrote 94.9 Açık Radyo'da Erguvani İstimbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenayan, konuğum Ceyda Karamürsel ile 12 yıllık Esaret filmini konuşuyoruz. Steve McQueen'in. Steve McQueen, yönetmen Steve McQueen bu arada. <gülüyor> Kapılar karışmasın. Ee, biraz artık şimdi kölecilikten ve serden, e, gerçi ileride belki Osmanlı bağlamında köleciliğe tekrar döneriz. Biraz filmin üzerine e, geçmek istiyorum. Ee, şöyle e, e, yani, <gülüyor> Film eee hani bir sürü şey vardı. Ben de e, e, ben de bıraktığı duygudan söz etmek istiyorum en yani çok. <gülüyor> Steve McQueen'in bir önceki filminin adı utançtı. E, orada bir eee Ne tanımlanıyordu? Bir tür nenfo manyak gibi diyeceğim. Cinsel bağımlılık diye tanımlanıyordu. Seksüoloji değil mi? bir şey diye tanımlanıyordu. Um, öyle bir e, kahramanı vardı filmin. E, onun hikayesini anlatıyordu. Onun ilişki kurma kuramama ilişkisini hayatını anlattı. Kardeşiyle ilişkisini anlatıyordu. Patronuyla ilişkisini anlatıyordu vesaire Ama utanç duygusu e, ağırdı ve Ve filmin de adına utanç koymuştu e, yönetmen. Bu filmde de ben bana en çarpıcı gelen şey utanç duygusu oldu. Film bence utanç duygusu üzerine bir film. E, kölelik üzerine bir film. Tabii beyazların acımasızlığına dair çok çok sert şeyler var, hikayeler var. E, e, ama bu film sanki o beyazların acımasızlığını anlatmaktan çok... ...köle olmanın utancını köleler e, arası dayanışmanın yoksunluğunu e, ve böyle bir ezik ezilmeden geçen bir bireyin çıktığında nasıl bir utanç içinde olduğunu aslında kendisi bir suç işlememiş olmasına rağmen öyle bir süreçten sürece maruz kalmak, orada işkenceye maruz kalmak, ezilmek'in bireyde bıraktığı hasar e, üzerine bir film olduğunu düşünüyorum. Çünkü ve çünkü e, bunun en net e, ifade edildiği yer de filmin finali. İşte Salomon Ortap e, 12 yıl boyunca kendi adından bile arındırılmış bir şekilde işte Plot adıyla köylü olarak yaşadıktan sonra işte her türlü eziyete maruz kaldıktan, kendisi başkalarına eziyet etmek zorunda kaldıktan, işte masum bir kadını kırbaçlamak gibi... Yani acımasız şeyleri yapmak durumunda kaldıktan sonra evine dönüyor. Karısına, çocuklarına ve torunlarına döndüğünde ilk söylediği şey özür dilerim oluyor ve film yine Salomon Nortap'ın son sözü yani de, filmde de söylenen son söz yine Salomon Nortap'ın ağzından yine özür dilerim olarak çıkıyor. Bu bana çok şey geldi, çarpıcı geldi ve böyle bir filmi ancak ancak yine bir siyah çekebilirdi diye düşündüm. Yani bir beyaz <gülüyor> e, köle ahlakının ...düşüklüğü üzerinde bir film yapamazdı. Ee, hani en fazla işte bir intikam fantezi... ...Tarantino vari bir şey yapabilirdi. Onları yüceltmek ama burada bir... ...köle ahlakına, köle olmanın ne kadar... ...bireyin... ...ruhunu kıran bir şey olduğunu... ...insanlıktan çıkartan bir şey olduğunu... Evet. ...daer bir film olduğunu düşünüyorum. ya yani Bir taraftan bu filmin... ...sonunda... E Dilenen özür biraz yani ya da sadece birden bire ortadan kaybolma böyle bir şeyin mümkün olması insanların tahayyülünde yokken Solomon'un oğlu bir gün ortadan kayboluyor ve 12 yıl sonra yaşlanmış bir adam olarak geri dönüyor. Özür biraz onunla alakalı olabilir. Onun dışında da yani pek çok yani o utancın sebebi ...pek çok şey olabilir yani... E, ...onu biraz konuştuk... E, ...ben e, utanç filmini seyretmedim ama... E, ...açlık filminde... E, ...bir benzer bir şey vardı... ...yani e, gücün... ...vücut üzerinde... E, ...bu şekilde... ...kullanılması... E, ...bir... E, ...bir hasar... ...yani sadece fiziksel bir hasar yaratmıyor... ...başka türlü hasarlar da yaratıyor bu açlık filminde işte Bobby Senzin vücudu üzerinde bütün e, yani savaşın son e, kısmı orada e, gerçekleşiyordu kölelik e, için aynı şey söz konusu yani vücutlar üzerinden e, yapılıyor bütün e, güç ifadeleri e, Dolayısıyla Yani bu e, tam nasıl oluyordu bir bir e, ...utanca dönüşüyor açıkçası bilmiyorum ama... E, ...yani dediğin, ya gerçekten doğru film... E, ...utanç ifadesiyle e, noktalanıyor. Hı hı. Ben şöyle diye düşünüyorum açıkçası ne bileyim... ...bir kadın tecavüze uğrasa... ...yani bir erkek tecavüze evet, uğrasa hı hı. fark etmez... Evet. ...bu kimin tecavüze uğradı. O kişi bunun ardından genellikle öfkeyle e, yola çıkmayabiliyor... Tam tersine kirletilmiş, aşağılanmış Aşa olduğu Doğru. duygusuyla evet. e, bir utançla içine kapanabiliyor. Yani, e, bu, bu, bu çok insani bir şey olduğunu düşünüyorum. yani e, O aşağılayan kişi sizde bir aşağılık duygusu <gülüyor> evet. uyandırıyor bir şekilde. Bunu başarıyor yani. Yani geçilmez olduğunu düşündüğümüz bir takım sınırlar var. Vücut onlardan bir tanesi. E, işte şahsi haklar, özgürlük onlardan bir bir tanesi dolayısıyla Solomon'un kuzeydeki hayatında böyle şeyler varsayılan şeyler Solomon'un özgürlüğü Solomon'un işte şahsi güvenliği hareket özgürlüğü vesaire işte şiddete öyle keyfi biçimde maruz kalmaması Bunun hukuki e, bir takım sonuçları olması falan bunlar hep aslında bizim olduğunu varsaydığımız şeyler. Kölelik gibi ya da e, işte açlık filmindeki e, hapishanede olduğu gibi e, bu sınırların birdenbire kalktığı e, zamanlar oluyor. Yani gelip e, vücudumuza istediği gibi işkence eden e, hareketler. E, hakkımızı kısıtlayan e, yani aslında film bunun yani film ve daha doğrusu ilk başta hikaye bunun ne kadar e, bu varsayımın ne kadar Aslında anında değişebileceğini gösteriyor ve yani sonuçta bizim e, varsaydığımız her şeyin birdenbire biri e, yetip gidebileceğini anlatıyor e, hikayede <Gülüyor> Dolayısıyla bizim için e, kutsal ve ...geçilmez şeyler... ...birileri tarafından ihlal ediyor... ...çok kötü biçimlerde ihlal ediyor... ...ihlal ediliyor bir de... ...utanç bununla alakalı olabilir... ...yani tecavüz... ...meselesinde bununla alakalı... Evet. ...ya da... Ruh, ...ruh beden bütünlüğü... ...parçalanıyor belki de... ...yani o beden artık o ruhun sanki... ...bir parçası değil... ...ikisi birbirinden ayrılabilir... ...şeylermiş evet. gibi olabiliyor evet, belki... Evet. Bu bir şeyde şunu da düşündüm daha en başından itibaren böyle bir şey var aslına bakarsak Yani bu aslında şöyle başlıyor bir barci derler ya Nehir teknesinde işte bunlar bunlar dediğim iki üç tane üç tane Aslında zenci birbirleriyle konuşuyorlar. köleli yeni köleleştirilmiş kaçırılan evet. bir tanesi de salonmon ha Nortab. İşlerinden birisi şey diyor, bir başkaldırı ihtimalinden sözü diyor. Diğeri de diyor ki ne başkaldırması ya? Yani köleler, burada özgür e, birey olan bir tek üçümüz varız. Diğerleri hepsi köle doğmuş. köle Yani evet. diğer siyahlar köleler ve kölelerde de they don't have the guts to fight diyor. Yani onlarda mücadele edecek, savaşacak cesaret yok diyor. Evet. Ve zaten ıı, baş kaldıralım yani kişi derhal beyazlar tarafından öldürülüyor. Diğer ikisine cesetten kurtar yani ceset de denize aktırılıyor. Evet. Bu ikisi kaldıktan sonra bir tane Clemens adı zannedersen. Bir limana uğradıklarında Clemens'in sahibi sanırım çıkıp geliyor ve Clemens geri alıyor. Evet. Ve Clemens bir çocuk gibi ...beyaz sahibinin... ...göğsüne başını döyüyor... ...Salomon arkasından bağırıyor... ...Klemens, Klemens diye Klemens dönüp bakmıyor bile... ...Salomon'u <gülüyor> evet, derhal evet. unutmuş durumda... ...filmin finalinde de... ...Petsy var ya sürekli kırbaçlanan... ...en başarılı iş işçi demeyeyim... ...en başarılı... E, ...pamuk toplayıcısı kız... ...aynı zamanda evet. işte Mr. Ebs'in... ...göz... ...cinsel demeyi. şiddetine ha, sürekli maruz ...maruz kalan, kalan aynı zamanda aşkta olduğu... <gülüyor> ...kız... ...Solomon artık kurtulma aşamasına geldiğinde... ...Petsi'nin elinden kurtuluyor bir şekilde Solomon. Yani Petsi evet. onu tutmaya çalışırken... ...o arabaya atıyor kendisini. Arkasından bir el sallıyor ama gidiyor yani. Petsi evet. ne olacak? Petsi'nin geleceği ne olacak artık Solomon için? Geride kalmış bir şey o. Yani zaten ne yapabilir? Yapabileceği hiçbir bir şey de yok. Bir şey yapamayacağını şey o de. noktada. Hiçbir evet, şey de onu. yok. Dolayısıyla Herko'nun kendi bacağından asıldığı bir... Evet ...ortam var ve bu... Bu o bireyde nasıl bir e, ahlaki çöküntüye yol açar? Nasıl bir öz saygı yitimine yol açar daha doğrusu? Yani o, o sonundaki utanç evet. biraz da onun utancı. Diyor e, Clement örneği aslında çok çok ilginç. onu e, Ondan bahsetmiş olman e, çok iyi oldu. Çünkü e, kölelerin aslında önündeki engel e, çok fazla şiddet değil. Ebs gibi... E, işte, Bu derece şiddete e, yönelen e, yani bildiğimiz kadarıyla köle sahibi e, sayısı çok fazla değil. E, daha yaygın olan bizim filmde görmediğimiz Clemens'in e, sahibi gibi olan sahipler. Yani bu dönemde 1840'larda 50'lerde güneydeki yaygın e, ideoloji köle sahipleri arasında bir babacanlık pederanilik kölelerin koruyucusu işte onları bulundukları vahşi doğalarından kurtarmış bu her yerde böyle bu arada yani sadece Amerika'da değil işte Güney Amerika'da ya da Osmanlı'da Mısır'da da aynı şekilde köle sahipleri hep kurtarıcı rolünü üstleniyorlar ya yani bu bu İdeolojinin bu kadar benimsenmiş olmasının sebeplerinden başlıcası aslında kölelerin e, isyanını, ortak bir isyanını e, daha başlamadan e, çürütebilmek. E, yani bilinçli olarak yapılan hmm. e, bir şey. Bir taraftan Zaten da... Zaten kimin hı. laftır, öyle bir laf yok mudur? Yani ezilenler, ezenlerin ideolojisini benimsiyor olmasalar düzen süremez. Yani... Doğru, evet. Kölecilikte de bir köle ayaklanması sayesinde bitmiyor aslında kölecilik. Bittiği zamanlar e, örnekler var. Hı. Ama e, evet yani Amerika'da öyle bitmiyor. Osmanlı'da nasıl bitiyor? Osmanlı'da bitmiyor zaten. <gülüyor> Ona gelelim bakalım. <gülüyor> evet. Biz anne biz köle miyiz? <gülüyor> yani e, kölelikte... De bu şeyde de var. Yani Clementle sahibi arasındaki ilişkide de köleliğin yani boyutu ya da ölçeği çok önemli değil neredeyse içine girdiği toplumun sınıf ilişkilerini, insan ilişkilerini çürütüyor böyle bir fonksiyonu var. Devlet ve vatandaş arasındaki ...ilişkileri e, çürütüyor... ...etkiliyor... Ee, ...Osmanlı'daki köleliğin... E, ...bence e, önemli olması... E, ...ben Osmanlı'ya ve... E, ...Türkiye'ye... ...köle toplumu diyorum... E, ...ve... E, ...bunun sebebi de... ...köleliğin ya da kölelerin... ...sayıca çok fazla olmaları... ...değil hatta tam tersine... ...çok küçük bir gruptan bahsediyoruz... ...ve iktisadi yani Amerika'daki gibi endüstriyel tarım, büyük çiftliklerde dönem dönem böyle bir ihtiyaç olduğu oluyor. Çok bilinen bir örnek mesela Mısır'da, Amerikan İç Savaşı döneminde Amerika'dan alınamayan pamuk Mısır'da yetiştiriliyor. Ve benim bildiğim kadarıyla da Çukurova'da ilk pamuğun yetiştirilmesi de 1860'ları. ...dayanıyor ve bu dönemde... ...Sudan'a... ...özellikle Mısır Devleti... ...köle baskınları yapıyor... ...ve köle sayısı... ...birdenbire çok binleri... ...buluyor Mısır'da. Yani bu çok bilinen bir örnek. Böyle dönemler var ama onun dışında... ...genelde çok daha... ...insani olarak... ...insancıl olarak... ...nitelenen bir pratik. Daha çok ev içinde köleler görevlendiriliyorlar çok daha rahat yani ağır çalışma koşullarında çalıştırılmıyorlar ama yine de burada kölelik gibi bir statünün devlet ve din tarafından hukuk sistemi tarafından tanınması ve desteklenmesi var yani 1900'de 8 sonra yani benim tezimin bir parçası ol, olduğu için biraz bahsedebilirim. 1908 sonrasında örneğin herkes bağımsızlık ya yani hürriyet şeklinde sokaklarda dans ederken köleler hala köle ve devlet hukuk kurumların bir tarafta işte adliye nezareti bir tarafta meşihat, şeriat mahkemeleri onların arasındaki çatışma devlet din e, hukuksal e, hukuki kurumlarını e, düzenleyememesi. Bir taraftan e, bireylerle tek tek e, uğraşmak, bireyi birey olarak tanıyamamak e, ya da tanımak becerisinin olmaması devletin köleliğin e, hu, yani hukuki anlamda hiçbir zaman e, yasaklanmaması E, ...sebep oluyor sonunda... ...sonunda gerçekten yasaklanması... ...bildiğim kadarıyla 1933 yılında... E, ...Türkiye... E, ...Milletler Cemiyeti'nin... ...bir parçası olduktan sonra imzaladığı... ...bir e, uluslararası... ...bir anlaşmayla oluyor... ...onun dışında... yani ...Amerika'da 1863 yılında... ...imzalanan... Şey, e, ...açıklanan... işte ...Emancipation Proclamation... ...gibi bir belge hiçbir zaman... ...ya da böyle bir hareket hiçbir zaman olmuyor... E, Hı -hı. ...Türkiye'de. Peki 1933'lere kadar hala evlerde... ...ya da işte konaklarda filan... ...kölelik... fiilen sürüyor mu? Var mı? yani Ya da alınıp satılan insanlar var mı? Gerçi bugün de alınıp satılan, satılan insanlar var. Satılan insanlar var, evet. Beslemelik... Hı -hı. ...işte... ...evlatlık vesaire gibi... ...kurumlar hala var yani... ...ben Hı -hı. çocukken... Ya da yani işte eski Sovyetler yıkıldıktan sonra eve gelen çalıştırılan kadınların evet, pasaportlarına el konulması asıl evet. özgürlükleri evet. alenen evet. E, engellenmiş olunur. Yani O bunu. kölelikten e, hiç farklı değil. Yani çok daha korkunç hikayeler de duyuyoruz. Hani fuhuş konusunda Hı -hı. gerçekten hakikaten. İnsan ticareti evet. evet. Hatta Lilia Forever diye Lucas Muzusa'nın böyle bir filmi de vardı yani. Hı -hı. İşte bir İsveç'te geçen hem de. Yani Batı'da bir kölelikten söz ediyordu. Aynen yani kölelik zaten... Ama ben şey beni hak hani böyle bir buna kölelik diyebiliriz diyeceğimiz ilişkilerden çok hakikaten böyle meşru bir şekilde ne bileyim, köle almak. Bugün bir köle aldım eve getirdim gibi bir durum var mı yani 1933'lere kadar? E, ticaretinin olduğunu zannetmiyorum yani e, hı hı. en azından yapılıyorsa bile bu e, bugün olduğu gibi gizli biçimde hı hı. E, yapılıyordur ama... E, köle statüsünde olanların da e, serbest bırakıldıklarını zannetmiyorum açıkçası. Onlar e, köle olarak öldüler diye e, düşünüyorum. Evet. Hı hı. Tuhaf. Çok yakın bir tarih. E, yani bunun e, cumhuriyet tarihinin bir parçası olması evet. e, çok enteresan. Peki şey nasıl? Hani e, Amerikan İç Savaşı'nda pamuk e, Amerika'dan gelemediği için Mısır'ın e, üretimini artırdığı dolayısıyla Sudan'dan köle e, getirdiğini ve aynı zamanda Çukurova'da da pamuk üretimine geçildiğinden söz ettim. <gülüyor> Çukurova'da da köleler mi çalıştırılıyor Mısır'da olduğu gibi? Yani Yoksa Araplar ben... mı geliyor mesela? Araplar mı? E, Suriyeli Araplar mı? Çukurova'da tarım kültürünü kuruyor. Yani açıkçası Çukurova'nın ne ölçekte üretim yaptığından da emin değilim ama başlangıcın e, o döneme denk geldiğini biliyorum. Kısmen köle çalıştırılıyor olabilir. Yani çok e, bununla ilgili e, belgeye rastladım diyemem ama başlangıç örtüşüyor e, Mısır'daki o pamuk e, hmm. şeyle e, patlamasıyla. Hmm. Bir, bir şarkı daha sunmak ister misin? Tamam. Ee, şeyde filmde ikinci e, kilit e, şarkı e, bunların as yani e, filmin soundtrack'ı için bestelenmemiş olan şarkıların e, çoğu bir toplamadan alınmış bu e, Kuzey'in e, işte, kölelik karşıtı grupların karşıtı insanlarından bir grubun derlediği köle şarkıları Slave Songs of the United States 1867 e, yılında yayınlanmış. E, ve e, bu anlamda e, Afrikalı, Afrikan-Amerikan e, e, müziğinin ilk kayıtlı e, örneği. E, i̇kinci şarkıları, Ee, yani benim seçtiğim şarkı aslında o şarkı olmayacak ama e, Run, Nigel Run ee, bu e, şarkıda ilk e, referans 1851'e gidiyor yani aslında e, Solomon'un e, hikayesinden bir, biraz daha sonra ama e, filme dahil edilmiş e, bu da bir, yine kaçış referansı olan şarkılardan bir tanesi kaçan ya da bir sebeple sadece kaçış için değil de herhangi bir sebeple çiftlikten ayrılan köleler için belki onlara işaret, önceden uyarı yapmak için ya da sadece bunu anmak için söylenen bir şarkı Run, Run, Run, Run. Filmde ise çok enteresan biçimde bu karşımıza çıkıyor. Solomon ilk gittiği çiftlikte William Ford'un e, çiftliğinde e, e, marangozla e, e, karşı karşıya geliyor. Marangoz bunlara işi ve çiftliğin düzenini anlatıyor. Ondan sonra da e, işte karşısına dizdiği köleleri e, tempo tutturarak bu şarkıyı söylüyor. Onlarla dalga geçiyor e, açıkçası. Yani e, siz kaçarsanız e, biz de Bizim devriyelerimiz de sizi vurur, işkence eder, kırbaçlar hikayesini bu şarkıyla anlatıyor. Şimdi ben biraz şarkının güzel bir versiyonunu bulamadığımdan biraz da bana enteresan geldiği için 2006 yılında Snoop Dogg'un söylediği nakarat kısmı Run Nigger Run olan şarkı. Bir um, şarkı çalmak istiyorum. Şarkı um, The Blue Carpet Treatment um, albümünde um, yayınlanmış. İsmi um, Veytov ya da vato nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Chicago argosunda Kanka demekmiş. Um, dinleyelim. Veytov nedir? Pazan, ne ben onu. Ya, kanka mı demek Veytov? Ama Veytov'un şarkıyla alakası ne? Veito Veito şarkının ispi nakarat tam kısmı tamam tamam uh, tamam tamam Okay Sunuto Gig Dog Dan the Nurse Veito know you know that I'm loco loco loco I was right around my way 21 side of the beach This motherfucker ran up on me talking shit for this homies like he was a straight him what from while he burning Gang bang, my set on every one of them some things sons they just won't change fools don't respect nothing but the gang bang what's seen is what saw dog is the law i had you niggas running like a marathon little g's trying to creep on the east what are they talking about they gonna get my chain and they gonna leave with it But they don't know Once they get close It's tic-tac-toe Three motherfuckers Laid on the Watch floor Yeah, this happened yesterday On the West, they spray I heard an essay say He said Vato, you won't believe what I saw I saw these pack of guys And they act real hard And what they do? They twist their fingers Say, you know who we are He said, I don't get any Snoop Doggy dog Uh-huh They keep getting it Went too far So Snoopy, he went straight Through the trunk of his car he get? He got his gun And they start running hard He started firing, and then he just charged. Run, nigga, run, nigga. Wow. Duck, nigga, duck, nigga. Wow. Run, motherfucker, run. Wow. Run, motherfucker, run. Wow. Run, nigga, run, nigga. Wow. Duck, nigga, duck, nigga. Wow. Run, nigga, run. Wow. Rock a run. I didn't mean to hit what I hit. Now that's three fuckers dead, nine scenes. But these niggas are screamed with flea, but for a G like me, it's just the case, really you can see. I crack the Mac back and pop off rolling, and smack your neck back, you drop off falling. I haven't seen my mama in a wee, and she ain't even ran her mouth about me. Dad, I ain't give out the law, niggas say they want a brawl, you would think that they were brawls. Believing all the things that you never saw, in it y'all been a dog, smoky like a minnothal.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 Snoopy, he went straight through the trunk of his car He got his gun and they start running hard He started firing and then he just charged Run nigga, run nigga Duck nigga, duck nigga Run nigga, run Run nigga, run Run nigga, run nigga Duck nigga, duck nigga Run, run, run Rock run! I wouldn't be the nigga that I am if I didn't pop niggas in their mouth, god. god damn! And keep keepin' foot on the streets and leadin' covered and sheets, run with them niggas with the heat You never seen a thug like this, You never seen a dub like me And I ain't weak for more in peace, in fact I could be beast of the East, mother I never hesitate to blaze, a nigga really tryna change his ways We gotta move my team cause my people's They're screaming that we need more For funnel is illegal But ain't bang on the song Make it feel like a drive-by It's a shame but somebody gotta die They see it happen state to state But when I'm up in LA All I hear the S. they say They go Boy you won't believe what I saw I saw these pack of guys And they act real hard And what they do They twist the fingers Say you know who we are He said I don't get they Snoop Doggy Dog uh -huh. They keep hunting it when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 A rock around, Snoop Dogg, them boss gon' shut, skateboard video say them boss gon' shut, DPG them boss gon' shut, BBC you know them boss gon' shut, come get now, Snoop Dogg, them boss gon' shut, skateboard video you know them boss gon' shut, come get now, NBC, them boss gon' shut, DPG. 94.9 açık radyoda Erguvan'ın Sting bottayız. Ben Cüneyt Ceböney'in konuğum Ceyda esaret, years filmine konuşuyoruz. Steve McQueen'in bu yılı. Bu yıl diyeceğim artık. Bu yıl değil mi? 2014 Oscar'ını aldı. Evet. Tabii, tabii. evet Bu yıl en iyi film Oscar'ını alan filmini konuşuyoruz. Ve onun üzerinden kölelik Osmanlı'da kölelik, Amerika'da kölelik vesaire vesaire. Şimdi sen, senin bir tezin var anladığım kadar. Biz evet. köleci toplumuz hala. Kölelik stüdyo diyorsun. <Gülüyor> ben de şöyle bir şey düşündüm. Yine filmden ve kendi deneyimimden yola çıkarak aslında ve nedense aslında çok da konuşulmadığını çok da konuşulması gerektiğini düşündüğüm bir şey var. Biz solcular, sosyalistler, komünistler vesaire hepimiz çok korkunç bir 12 Eylül'den geçtik. Evet. Yani 12 Eylül, 12 Eylül'de bitmedi ama aslına bakarsanız işte o kölenin yaşadığı pratikle solcunun yaşadığı pratik aynı. Yani aynı dediğim nedir? Köleyi ne yapıyorlar? İşkence yapıyorlar. E ne yaptılar? Solcular işkence yaptılar yani. Hareket özgürlüğünü kısıtlamadı. Akır başlamadı da başka bir şekilde copladı. Falakaya yatırdı. Başka elektrik verdi. Şunu yaptı bunu yaptı. Ondan sonra belki solcu, sosyalist, komünist örgütlü bir sürü insan o kendi işkencecilerine yalvarmak zorunda kaldılar. Belki arkadaşlarını ihanet ettiler. Belki onların Hı. adlarını verdiler verdi yani şu oldu bu oldu bir sürü şey oldu ve e, sonuçta bir utançla dışarıya çıktılar aslına bakarsan yani hiçbir şey yapmamış olsalar bile yani mümkün olan en onurlu şekilde direnmiş olsalar bile kendilerine yapılan bu muamele ve o suçlu damgasının vurulmuş olması onlarda ister istemez bir kırılma yarattığını düşünüyorum bir suskunluk bu bizim sinemamıza da yansıyan bir şeydir yani hani 12 yıl sonrasındaki kahramanlar <Gülüyor> suskun kahramanlardır konuşamazlar falan işte yani Solomon'un bahsettiği hayatta kalmak. Evet, survive etmek, yaşamak Surviv iyi. Survive Yaş etmek, hayatta evet. kalmak. Yani, yaşamak arasında bir fark koyuyor şey. Evet. Ee, Solomon ben diyor, hayatta kalmak değil, yaşamak istiyorum. Benim adım Solomon, plat değil diyor. Ama sonra senin adın ne diye sorduklarını plat demeye evet. başlıyor. Evet. ya yani hayatta kalmayı. Ee, ve ben o travmanın ve o utancın... E konuşulmayan da bir utanç olduğunu düşünüyorum ben. Sürdüğünü de düşünüyorum. Uzun süre sürdüğünü. Belki evet. yeni yeni belki biraz daha kırılmaya başladığını. Ama e, etkisinin çok uzun yıllar sürdüğünü düşünüyorum. Yani şununla iş bitmiyor diye de düşünüyorum. Hani biz kurban değiliz, mağdur değiliz. Biz muhatabıydık 12 iki demek. Çok onurlu bir duruş. Saygı duyuyorum. Böyle bir tartışma oldu. Bilmiyorum biliyor musun? Oğuzhan <gülüyor> Müfteoğlu'nun lafıdır bu aslında söylediğim <gülüyor> şey. Eyvallah. Güzel bir duruş saygı duyulacak bir duruş ama tam da öyle değil ya yani e, bir mağduriyet var ve bu mağduriyetin hesabını da sormak lazım diye düşünüyorum çünkü o mağduriyetin hesabını sormadıkça aslında bu suskunluk bu utanç e, tamir olmuyor diye düşünüyorum belki işte o köle ciliğin de doğru ortadan kalkmamış olması hani ya birleşmiş milletlere giriyoruz koşullardan biri de buymuş hadi evet. şunu da inzalayalım <gülüyor> ...diye geçiştirilmiş öyle, olması... Evet. ...o kölecilikle hesaplaşılmamış olması... ...12 Eylül'le hesaplaşılmamış olması... ...başka bir sürü şeyle... ...Ermeni Soykırımla soykırımıyla hesaplaşılmamış, hesaplaşılmamış olması. Olması. ...hiçbir şeyle hesaplaşılmamış bir toplumdayız... ...bir utanç toplumundayız... Yani ...köleci toplumunda böyle öyle. bir şey herhalde... Aynen öyle evet. ...yani şiddetin katlanarak... Iı, ...devam etmesi... Iı, ...bu yüzleşmenin... ...hiçbir ıı, şekilde... ...gerçekleşmemesiyle birebir alakalı... Hı hı, hı. filmin e, Filme, film olarak bakarsak ki, ki bu programda bayağı az yaptık bunu. <gülüyor> e, en başarısız olduğu yanının ben 12 yıl e, zaman duygusunun içini dolduramayan bir film olduğunu düşünüyorum. Sanki işte Hakkari'de bir mevsim gibi adam alınıyor. işte 6-7 ay bir şeyler yaşadıktan sonra evine geri dönüyor gibi geliyor bana. Filmde böyle bir sorun olduğunu düşünüyorum. Başka senin buna katılıyor musun Veya başka evet, gördüğün yani, sorunlar ya da pozitif hı. yanlar... Kesinlikle katılıyorum. Bugün tekrar seyrettim hatta gelmeden önce. O zaman duygusunun e, yeterince ya da 12 senenin evet o uzunluğun çünkü e, bu bir sene belki çekilebilir bir şey ama 12 sene boyunca çekilmiş olması çok Hı -hı. E, farklı bir şey. O hissiyatın verilmemiş olduğunu e, ben de aynı şekilde düşündüm. E, onun dışında yani e, filmle ilgili hani iyi ve ...kötü yapılmış birkaç şeye... ...örnek kötü... ...bence e, çok klasik biçimde... ...çok klasik Hollywood... E, ...şeyiyle, davranışıyla... ...iyilerin ve kötülerin... ...birbirinden çok e, kesin bir çizgiyle... Hı hı. ...ayrılmış olması... ...yani ilk baştan daha... E, ...Solomon'u kandıranlar... E, ...dahil olmak üzere... ...çok net biçimde kötüler... E, ...köle sahipleri... E, ...zaten kötüler... ...bunun normalde ya da kitapta da böyle değil zaten. Gerçek hayatta da böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani bildiğim daha çok Osmanlı örneği... ...ama Amerika'da da bu kadar kesin bir çizgiyle ayrılmadığına... ...bunun daha bir film aracı olduğunu Hı -hı. düşünüyorum... Film. Çok da yanlış bir mesaj vermiş oluyor o zaman. Kötüler ve iyiler yani evet, ve bir evet. başka türlü bir daha derin bir sorgulamaktan belki alıkoyan bir şey Hı -hı. de olabilir insan. O bakımdan mesela Django'daki e, e, evin e, kahyası karakteri iki tarafa da oynayan hatta e, şeyin, e, köle sahiplerine daha yakın oynayan karakter. O kişi çok daha mesela şey bir e, karmaşık bir karakterdi. Hmm. Daha bana gerçeğe yakın göründü. Filmin kendisi ne kadar fantastikse e, hmm. o karakter bana e, çok daha gerçekçi göründü. Hmm. E, burada pek öyle değil. Birçok iyiler var gerçekten e, bir de e, kötüler var. Ve de kö köle ahlaklı köleler var yani Halbuki filmin sonunda biz bir şeyi yazılı olarak öğreniyoruz ki direnen köleler var <gülüyor> ve yani bir özgürlük e, koridoru açılmış bir, bir, bir sistem kurulmuş Evet Güneyden Kuzeye köle işler kaçırlıyor falan e, programımız bitti galiba değil mi e, <gülüyor> ben bir de iyi yaptığı bir şeyi ekleyebilir miyim son olarak tabii. filmin e, coğrafya bir e, için Yani köle e, coğrafyası aşağı Mississippi e, deltası, e, vadesi için söylenen bunun çok büyük bir açık hava hapishanesi olduğu Bunu e, film bence çok iyi yapıyor o hissi vermedi. Hı -hı. E, işte bataklıklar, ağaçlar vesaire o açık havada kapanmışlık ismin hissini çok güzel veriyordu. Hı -hı. E, onu görüyoruz ekleyerek bitireyim ben de. O bölgenin özel bir doğal yapısı florası da var ya ağaçlardan sarkan evet, şeyler evet, falan. Evet. Onu, e, diyorsunlar. <gülüyor> çok güzel bir... Ceyda Karamünsel <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Erguvani İstinbot Sinemasal Sohbetler And I want to from everything that's gray Oh I miss if you were a one, you Radyo program